Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Bu akşamda her akşam olduğu gibi birbirinden kıymetli iki güzide konuğum var. Üstad İbrahim Sadri abim İstanbul hoş abi. geldin. Hoş gördük sağ olasın. Ee, diğer konumda Murat Değirmen abim hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Allah sağ razı olasın. olsun. Ee, evet İstanbul için akşam ezanı okundu. Allah kabul eylesin. Aziz İstanbul. Buyurun. Evet efendim Allah sofralarımızdan bereketi eksik eylemesin. İftar soframızın akabinde çay eşliğinde kıymetli konuklarımla muhabbete devam ediyoruz. Evet abicim nasılsın? İyi misin? İyiyim elhamdülillah. Seni görünce daha da iyi hissettim kendimi uzun bir aradan sonra. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bu kıymetli programda bizi de hatırladığınız için bu değerli sofrada yer verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bir Sağ olasın Fatihciğim. Sen de iyisin Murat abi. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun. Ee, Sadri hocamız da burada e, estağfurullah, estağfurullah. Dinleme şansı verdiğin için de ayrıyetten teşekkür ederim oh. size. Allah razı olsun. E, dinleyici olarak geldim. Dinleyeceğim. Biz öyle hemen dinleyici olarak... <gülüyor> Başta Böyle kapatmayalım kapıları. Aynen, kapıları değil mi? <gülüyor> <aynen>. Daha <dur. gülüyor> ee, Senin de güzel anıların vardır. Eski çocukluk Ramazan anıları tuttuğun oruç olabilir. Memleketin neresi? Değil mi yani? Şimdi izleyici tabii İbrahim Sadri Bey zaten Abi diyorum zaten. Duayen bir isim. Herkes evet, tanıyor. Estağfurullah. estağfurullah. E, sizi de belki tanımak isteyenler mutlaka vardır yani değil mi? Tabii ki elbette. Hepimiz için geçerli. Nerelisin abi? Önce heyecanını alalım mı İbrahim abi? Sanki Tabii. bir heyecan hissettim. İlk yok, defa yok, mı televizyona çıkıyorsun? Diyorsun. Evet ilk defa. Hı. O zaman biraz olabilir. Tabii ki buyurun. <gülüyor> Memleketim Tokat. Reşadiyeliyim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'da ikamet ediyorum. Matbaa işiyle Hı. uğraşıyorum. Üç çocuk babasıyım. Yarışmacı arkadaşlar, başarılar dilerim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Allah Allah bağışlasın Allah cümlen inşallah. Amin, amin amin. Çocuk nimeti çok güzel değil mi evet, Sizde kesinlikle. De var. Kesinlikle ben de, de üç tane var. Allah bağışlasın. Ee, aynı şekilde iki oğlum bir kızım var ama benim bizimkiler tabi artık büyüdü bizim tevellüt eskidi. Yine de e, çocuk evin bereketi. Bir de ben çok yalnız büyüdüm. Bir abim vardı rahmetli oldu. E, pek yani evde bizimle birlikte yaşamıyordu ya yani ağırlıklı olarak. O yüzden annem babam ben öyle bir çocukluk yaşadım ben. Ee, olabildiğince kalabalık e, aileye çok özlerdim. O nedenle işte üç çocuğumuz oldu. Yani... Onlarla birlikte e, bir, bir, bir tanesi evlendi, evli. Bu şekilde devam ediyor hayat sevgili Fatih. Allah bahçesini güzel eğilsin. Senin de üç tane diye biliyorum, değil benim mi? Benim iki kızım. Evet, bir iki kızım. Senin benim tersin. Ters. Işte. <gülüyor> <Biz gülüyor> Çocuğa hakikaten babalar için yani Rabbimizin büyük bir nimeti bu dünya hayatında bence. Bütün çocuklar nimet. Elbette de. Ayrılm değil ama A kızın. Bir için değil ama işte kızın başka bir bir şeyi var işte. Neyse. Peki, belki de hani Peygamber Efendimizin evet. kız çocuklarına olan ihtimamından evet, mıdır? Evet. Muhtemelen. Yani ya da aynı sebepten ötürü belki Peygamber Efendimizin de o gösterdiği teveccüh. Öyle değerlendirmek ya çünkü lazım. Çünkü değil mi? Yani kızı içeri girdiğinde ayağa kalkan hmm. bir peygamberden evet. bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Yani bir kız evet. eve girdiğinde hangi? Hepimiz babayız. <gülüyor> evet. Hiç yaptık mı? En azından ona benzemek için bir kere yapmak lazım diye düşünüyorum. Ben bir kere deneyeceğim inşallah. Ben de kızım de geldiği bunu zaman. <gülüyor> ben Bizi de deneyelim Üstad. Bunu. <gülüyor> güzel yani. bir öneri Fatih. Evet. Allah razı olsun. Yani evet. hani peygamber efendimizi böyle hep anlatıyoruz ya. Hani sünnetlerini evet. icra edelim. İşte o bizim hmm. için en güzel örnektir. Zaten ayetlerde evet. ifade ediyor. Bunu ben çok güzel bir hocamdan dinlemiştim. En azından dedi peygamberimizin yapmış olduğu hayatı boyunca güzellikler var. Hmm. O güzellikleri o yaptı diye yapmak ona benzemeye benzer. Hmm. Çok güzel Harika. ifadede bulunmuştur. Şimdi o oradan esinlenmek suretiyle birden aklıma geldi. Hani üçümüzde kız babasıyız. Evet. Ve mutlaka ekranları başında bizi izleyenler de vardır. O zaman bu Ramazan-ı Şerif ayında ee, bir baba, anne de olabilir değil mi? Sadece babaları şey yap, anne baba ya, ikisi de. Kız evladı içeri girdiğinde ayağa kalkıyoruz. Niye? Peygamber Efendimiz kalktı Öyle için. Öyle yapmış olduğu için. Abi kaç yıldan beri İnşallah. televizyoncusunuz? Ben 94'te başladım televizyona. 93'te radyo programlarına başladım. 85'te tiyatroya başlamıştım. Televizyon işte aşağı yukarı 30 yıla yaklaştı. Farklı kanallarda. Ee, genellikle ağırlıklı olarak canlı yayınlar olmak kaydı şartıyla... Yani 20'nin üzerinde farklı formatta iş yaptım. Bunların içinde yeri gelmişken söyleyeyim bu sofra benim için o açıdan da çok kıymetli. Bir 1-2 yıl önce Diyanet eee televizyonu ya yani bu kanalda Yağdı Cemil diye bir şey yapmıştık. Evet. O benim en kıymet verdiğim yani ilk 1-2'de sayacağım şeylerden biriydi. Zaten görüşürken de başlamadan önce kanal yöneticileriyle demiştim ki ben bunu artık bir iş gibi değil benim bugüne kadar yaptığım bütün televizyon programlarının bir hasılası ve sanki hani bir deyim yerindeyse zekatı gibi düşünün. Sadece benim isteyeceğim şiirleri okuyacağımız bir şey olsun diye işte ta fuzulilerden başlayarak Yunus'tur, fuzulidir ne bileyim ben. E, İslam tarihindeki kıymetli şairlerin dizelerini hani bugüne kadar gelerek tabii e, Muhammed İkbal'lere kadar, Sezai Karakoç'lara kadar okuduğumuz, üzerine iki çift laf ettiğimiz bir formattı. Ee, onun gibi çok sayıda televizyon programı yaptık. Hala da yapmaya evet, devam ediyorum. Başka bir iş bilmiyorum. <gülüyor> hafta sonları evet, çok önemli bir kanalda evet. sabah haberlerini evet, evet. sunuyorsunuz. Evet. Bizler de keyifle izliyoruz. Ee, İbrahim abi şimdi dediniz ki 94'te başladım. Benim ilgimi evet. çeken şu oldu. Hani şairlik var. Şiirle hmm. zaten bir bağlantınız, bir aşkınız, muhabbetiniz var. var. Tiyatro dediniz. Ondan sonra televizyon programcısı evet. olduğunuzu ifade ettiniz çeşitli merhalelerde şey formatlarda programlar sundunuz maşallah yani evet biraz öyle dolu dolu, dolu geçti Allah'a çok şükür ama benim belki de çok özür dilerim benim de yani mutlaka hepsi çok değerlidir ama yani Hı. buradan ben Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar genel müdürümüz Doçent Doktor Fatih, Fatih Kurt evet. Hocama Gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Benim adım Adedin, evet. Aynen. Niye biliyor musunuz? Yani bütün projeler hmm. çok önemli ama e, Diyanet Radyo'da asrısa adette. Evet evet evet. E, neydi hocam? O çok güzel Tiyat bir proje. E, radyo tiyatrosu. Heh, radyo tiyatrosu. Ya yani sihiri anlatan. Radyo tiyatrosu için iki çift laf edeyim de önce bize izleyen genç kardeşlerimizin e, dünyasında çok olmayabilir o şey e, tabir. Yani ne demek radyo tiyatrosu? Ee, televizyonun henüz hayatımızda olmadığı yıllarda benim tamam. çocukluk ilk gençlik yıllarımda radyo dinlemek bir alışkanlıktı. Yani radyo açılır başına oturulur ve dinlenirdi. Ee, bugünkü dizi filmlerin işte dramaların karşılığı da o yıllarda e, radyoda e, sabahları arkası yarın diye bir hı hı. program olurdu. İşte bir macera başlar 6 bölüm 10 bölüm devam ederdi. Salı ya da Perşembe geceleriydi. Yani i̇kisinden beri çok gününü net hatırlayamıyorum ama radyo tiyatrosu diye bir şey olurdu. O da bir saat civarında filan. Ee, işte ne bileyim ya bir romandan uyarlama ya radyo için yazılmış özel bir tekst. Seslendirilirdi dönemin şehir tiyatrosu ya da devlet tiyatrosu sanatçıları tarafından. Biz de hayal ederdik onlar konuştukça ha bak kapıdan girdi işte şuradan gidiyor filan diye. Çok özel bir şeydi o. O duygu Evet o radyo tiyatrosu oydu. Ama bu bu oradan esinlenerek esin, yani şey anladım. format olarak öyle teknik olarak ama içeriği ama olağanüstü bir olağanüstü şey. Bence sen şey. anlat yani ben yani anlatayım. Yani ben da. anlatmaya yani <gülüyor> kelimeler kifayetsiz kalır. Bir... Valla kaç? 130 bölüm mü? 140? Bayağı da uzun bir, bir şey yani. Belki Murat abi denk geldi mi bilmiyorum. Murat abi şöyle Peygamber Efendimiz <gülüyor> daha doğmadan doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası, peygamberlik öncesi, gençliği, çocukluğu derken de vefatına kadarki olan süreç Radyo tiyatrosu adı altında. 60'a yakın ses evet. öyle biliyorum var o işin içinde farklı rollerde yani İslam tarihindeki değişiklikler. Ve çok kişiler, önemli sesler. Çok Bilindik önemli tabii, sesler. Tabii tabii hepsi iyi sesler. Ee, ve o işte o, o seslendirildi. Çok özel müzikler yapıldı. Efektleri öyle. Ama çok güzel. Yani. Ee, yani gözünüzü kapatıp İslam tarihini dinleyerek. An öğrenme Bravo. açısından metni de çok sağlam. İsmini unuttum. Beni bağışlasın bir hanım kardeşimiz yazmıştı. Öyle hatırlıyorum. Ee, bir de Nisan abi de var. Tabi asıl Nisanın Nisan, Nisan Kumluyu söylemek lazım. Bütün yönetmenliği, teknik e, takibatını o yaptı. Uzun ben Yalti Yedia uğraştı üzerinde. Ben bir Önemli bir bölümünü de şahidim Nisan'ın. Ama ortaya anıtlık bir iş çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu açıdan da kutlamak lazım. Ülkemizi büyük bir hayırda bulundu. İnşallah, ümit ederim ki sadece radyoyla sınırlı kalmaz. İşte CD aracılığıyla ne bileyim flash diskler falan insanların e, evlerine, iş yerlerine de ulaşabilir. Evet. E, özellikle çocuklar açısından bence çok önemli bir iş. Yani ben şöyle demin dediniz ya gözünüzü kapatın ve dinleyin. ve Gerçekten böyle öyle dinledim. O müzik zaten, çok, işte çok, o çok. anlatımlar, o sesler, çok, işte evet. Ebu Cehiller evet. bir yandan onu seslendirmesini yapanlar, işte peygamberi, yani onu baştan sona gözünüzü kapayın, dinleyin, mutlaka siyere yere hakim olursunuz evet. ve yaşarsınız. Değil Şunu mi? da söyleyeyim, son bir cümle. Çok Mesela. özür dilerim, ben çok konuştum, farkındayım evet. abi, susuyorum. Şimdi bizim bugüne kadar benzer yapılmış küçük çaplı işler var. İslam tarihine ilişkin böyle seslendirilmiş işler ya da işte Yeşilçam'da, sinemada yapılmış, Birkaç tane film filan var. Hepsinde o bahsettin Ebu Cehil deyince aklıma geldi. Hep böyle çok karikatürize edilir onlar. Halbuki burada ete kemiğe bürünmüş. Yani ha bak böyle diyor ama demek ki şöyle düşündü filan. Yani metni çok sağlam onu çok demek sağlam. istiyorum. Gerçekten o yüzden değil. çok etkili. E, mutlaka dinlemeyen bütün kıymetli izleyicilerimizi, hanımefendileri, beyefendileri herkese tavsiye edin. Ama tabii bu arada... E, İbrahim Sadrabim de bu e, projede ana seslendirmeyi yapan hatta Peygamber Efendim. Ben anlatıcı, evet, anlatır, orada anlatıcı. Peygamber şey Efendimiz'in yapıyorum. ama evet. sizin o ses evet. zaten sizin sesinizle o bir başka bir hale geliyor. Vallahi severek yaptığınız zaman sevilebilirsin evet. Fatih. Doğru. Yani bir işi aslında üstadımızla bilir. Yani matbaacıydınız da evet. biz doğru hatırlıyorum. Evet. evet. Yani şimdi bir kitap gelir ya yani neyse bir şey basarsınız <gülüyor> onda hoşlanırsınız. Birinde ya yani mecburen yapacağız işte iş bu da yani yapacak bir şey yok ikisi arasındaki nitelik farkı mutlaka fark ediyor. Bu da öyle bir işti. Çok severek okudum ben de. Yani çünkü yani insan okurken heyecanlanıyor, duygulanıyor, gözü yaşarıyor, ürperiyor. Bir sürü bir şey yaşıyorsunuz. Sonuçta bizim inancımızın öyküsünü Kesinlikle. paylaşıyoruz. Hani ben zaten ona inanıyorum yani. Aynen. Anlattığım şeyleri yani e, inandığım için çok etkiliydi. Çok yani. hayırlı bir proje evet, bence. Evet. İnanın. Yani hayır Kesinlikle. adına bir çığır açtınız. İnşallah amel defteriniz. Açık i̇nşallah. Kalacak. Allah inşallah. Bu tabii siz bütün hepimiz çalışan hepimiz bütün personel için bütün ekip diyor Allah hepsinden razı olsun. Matbaacı dedi abi Murat abi. Şimdi e, hocamın bahsetmiş olduğu tam da içinde bulunmuş olduğumuz maneviyat havası e, İbrahim Bey'in de İbrahim abi'nin de yani seslendirmesiyle insanlar içinde yani bu dinleti insana tam işte maneviyat huzur Vermesi açısından tam da zamanı, Kesinlikle, Ramazan ayı. Tabii Kesinlikle. evet doğru. Aynen. İnşallah yani yaygınlaşır, insanlar merak eder. Ya şunu bir dinleyelim. Diyanet Radyo'da belli aralarla yayınlanıyor zaten. Onu Aynen hemen. Hem Diyanet Radyo'da evet. hem de Diyanet Risalet Radyo'da. Evet Risalet Radyo. Belli periyotlarda halen yayınlanıyor. Doğru. Allah istifade istifadeli Amin. olanlardan eylesin. İstifade edenlerden eylesin bizi de inşallah. Amin. Memleket... Neresiydi? Ben Erzincanlıyım, kemahlıyım. Aa, o zaman ben Erzurumluyum. Her zaman Erzincan'dan geçerek Erzurum'a gidiyoruz. Ya, daha doğrusu biz şöyle. Sizle vuruyoruz abi. Eyvah, benim <gülüyor> rahmetli babam 39'da Erzincan'dan İstanbul'a göç ediyor. Aslında biz aile olarak 39'dan, 40 diyelim. Daha beri İstanbul'dayız. Ben burada doğdum, burada büyüdüm ama memlekette bağı hiç koparmadık. Orada akrabalarımız var, işte amcalarım vardı, teyzelerim vardı, var. Gidip gelerek hep şeyi sürdürdük. Biz kütüğümüzü de aldırmadık. Hmm. Ee, çocuklarım doğdu onlar da hala Erzincan e, nüfusuna kayıttılar. Hatta diyor ki ya baba, sen burada doğmuş büyümüşsün. Biz burada doğduk artık. Hani dedem gelmiş zamanında biz de artık İstanbul'luyuz yok diyorum. Biz Erzincanlıyız. Hani o yazsın tak, e, nüfus şeyinde. Erzincanlı olmaktan dolayı da mutluyuz tabii ki. Buradan Erzincan'a da selam olsun. Eyvallah. Allah tutmuş olduğu oruçları kabul eylesin Amin, diyelim. amin. Ramazan akşamındayız, iftar sofrasındayız. Böyle bir içinizden gelen bir şiir tadında bir şey olabilir mi? Ya şiir tabii benim hayatımın en önemli şey, Bir sürü bir şey yaptım ama hep şiiri merkezde tutmaya çalıştım. Bu şimdi kısaca okuyacağım şey bir şiirden ziyade bir şiirsel bir metin. Ne kadar oldu? Bir 15 yıl oldu galiba. Bir Ramazan programı sunmuştum ben de tıpkı senin gibi. O zaman bir vapurda yazdı. E, hmm. Vapurun böyle küpeştesinde falan. Değerli hocalarımız falan konuk oluyordu. Orada programa başlarken her bir programın önünde böyle kısa kısa notlar okuyorduk Ramazan'a ilişkin. Ondan kalan bir şey bu. Hmm, çok güzel. E, ben severim. Yani Ramazan'ın manevi iklimine de uygun olduğunu düşünüyorum. diyor Diyorduk ki o zaman. Hala da diyoruz tabii. O kadar özlemişiz ki. Her vakti senin gelişine göre söyledik. Sana varmak için saydık günleri, ayları. Sana varmak ve yorgun kalbimizi, aşınmış ruhumuzu müşfik kollarına bırakabilmek için. Yeniden nefes alıp yürüyebilmek için hayat denilen bu yolda. Birbirimize seni soruyoruz kaç zamandır? Takvim yapraklarını her koparışımızda sana biraz daha yaklaşmanın sevinci doluyor kalbimize. Asıl da özlemişiz. Gözlerimize, dilimize, bedenimize, varlığımıza, evimize, mahallemize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza, evrenimize hoş geldin 11 ayın sultanı. Artık içimize doğru bir yolculuk başlıyor. Kalbimizin, ruhumuzun en derin yerlerine kandillerle birlikte yürüyoruz. Arınabilmek, temizlenebilmek, güçlenebilmek ve hayata temiz bir bakışla yönelebilmek için içimize yürüyoruz. Görmezden geldiklerimize, üzerini örttüklerimize, utancımıza, gizlediklerimize, pişmanlıklarımıza, gözyaşlarımıza ve ıssızlığımıza terk ettiğimiz hangi yol varsa ona doğru yürüyoruz. Oruç ellerimizden tutuyor, mahyalar en karanlık yanlarımızı aydınlatıyor. Kötülükleri iyiliğe, karanlığı aydınlığa, üzüntüyü, sevince, zulmü adalete çeviriyor bu ay. Hoş geldin. 11 ayın sultanı. Muazzammış yani. Böyle Gerçekten... bir şey. Uzunca bir metin. Bir çok küçük Bunu uygulam. siz mi e, Evet tasarlı... bu benim metnim. Benim Böyle küçük küçük işte bunları okuyarak başlıyorduk programa. Oruç biraz öyle. yani Ramazan ayı öyle değil mi? Evet tamam oruç merkezde duruyor ama tutan var tutamayan var. Ama hepimizi ilgilendiren kısmı oruçun yani Ramazan ayının bereketi. Kalbimizde doğurduğu o manevi iklim, yardımlaşma, o olanın olmayanla paylaşması, e, fark etmemiz hmm. garibi, yoksulu yolda kalmışı, itilmişi, ezilmişi. Onun için oruç tutuyoruz. Yani, o, yani çok özel bir ay hakikaten e, bir mümin için, bir mümin için herhalde yaşayabileceği en kıymetli şey bir kez daha hamdolsun ki yeniden eriştik. İnşallah. Tokat'ta çocukluk anıların var mı Ramazan'la alakalı hiç Murat abi? şöyle çok küçük yaşta başladık biz oruç tutmaya <gülüyor> ufaktık ama yani Ramazanın o bereketinden rahmetinden hep istifade etmek için büyüklerimiz bize oruç için işte savurdu iftardı hep bunları sanki böyle bir eğlence gibi getirdi ama nihayetinde oruç tutardık hmm. akşam olunca her şey normale dönerdi şimdi biz savurda ...teravih namazından sonra belli bir aralıkta... ...işte sokağa çıkar. Özellikle yaz dönemlerinde sokağa çıkar. savura kadar mahalle mahalle gezer. koval. Hmm. işte. O şenliği yaşardık yani. Değil mi? Ne güzel. Bizden sonraki nesillerde de var aynı şekilde ama... ...şimdi ikinesi biraz daha teknoloji olduğu için... Tabii, ...çok şey değiller. Dijital çağda yaşıyoruz evet. maalesef. Evet, biz, evet. De şimdi aynı, de var. biz de şimdi aynısını kendi çocuklarımıza yaşatmaya... ...işte tek orucuyla, işte normal oruçlarla... Sevdirin. yaşatmaya aynen yaşatıp sevdirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde de yani Ramazan gerçekten insanı hani yani hayatta insanı bir yavaşlatmaya onun haricinde işte bir berekete, huzura erdiriyor yani biz ben şu an 40 küsur yaşındayım. Gerçekten çok ufak yaşta başlamama rağmen herhangi bir sıkıntısını bir şeyini görmedik. Ben genellikle yaşlarını ifade edenlere yaşı kaçsa o, o derece Maşallah derim. Şimdi 40 küsür dedin abi. Tam net söyle de. 41 <gülüyor> kere maşallah. Bak ya, heh, şimdi oldu? Ben 40 tam, küsür kere maşallah diyemem denk yani. Geldi. <gülüyor> denk geldi güzel olur değil mi? <gülüyor> <Evet, gülüyor> 41'in de çok şey, güzel. Şimdi Burat Bey söylerken aklıma geldi. Biz hani de çocukluk anılarından bahsedince hepimizin anılarında bir dolu güzellikler var veya işte kırıklıklar var acılar var hep şu denir ya nerede o eski günler nerede o eski Ramazanlar yok kardeşim Ramazan her sene aynı Ramazan değişmiyor ki yani, değişen insanlar aslında 1968'deki Ramazan daha bereketli değildi hep aynı hep bereketli hep faziletli bizim aslında o laf ederken özlediğimiz şey çocukluğumuz mesela kaybettiğim annem babam onlarla birlikte oturduğum ya, iftar sofrası Allah yani Allah Allah evet nerede o eski Ramazanlar yani nerede annem nerede babam aslında yoksa Ramazan hep Ramazan, aynı, hep aynı 11 ayın sultanı ama insan tabii hatıralarına uğradığı zaman, hatıralarına yol düşürdüğü zaman başka bir duygu iklimine giriyor, kaçınılmaz olarak. Hmm. O yüzden onları zaman zaman ziyaret etmek lazım, ben hatıralara çok kıymet veririm. Yani bizi insan kılan değerlerimizden biridir. İşte o hatıralar hep bizi nerede o eski günler, nerede o eski Ramazanlara götürüyor. Ee, yoksa Ramazan hep aynı, aynı ya Hiç yani fark hep, hep güzel hep bereketli yani, yani. 1400 sene önce Peygamber tabii, Efendimiz dönemindeki tabii, tabii. Ramazan da aynı Allah e, dünya semasına tecelli ediyor rahmeti Allah. bereketi tabii. şimdi de aynı tabii. ama çok güzel ifade tabii. ettiniz e, değişen esasında Ramazan değil Değişen insanlar, on, anılar, anılar evet. i̇şte anne baba dediniz mesela değil mi? Tabii. Anne baba etrafında ailece tabii. beraber iftar etmenin mutluluğu. Evet tabii ki yani, yani işte o... onları özlem duyuyorsun, anıyorsun, hatırlıyorsun. E, ne bileyim dua ediyorsun arkalarından. E, o açıdan bakmak lazım. Şimdi bizim toplumumuz, ecdadımız tabii çok önemli işler yapmış. Dinle birlikte e, dine zarar vermeyen tam tersine onun manevi tarafını ee, ...insanlara dokunduran gelenekler ihtihaz etmiş. Mesela az önce ee, bahsi geçti işte, de diyelim ki işte Ramazan geldiği zaman tekne orucu diye bir şey var mesela. Evet. Bizim çocukluğumuzda evet. hepimizin bildiği işte yarım veya o kadar evet. <gülüyor> acıkana kadar tutulan orucu. Bu çok kıymetli çok bir iyi. şey. Mesela davulcu diye bir şey var şimdi bakıyoruz. Koca koca plazalar 40 kat 50 kat şeyler filan büyük kentler, modern akıllı binalar şunlar bunlar ama... Ramazan'da gece 2 oldu mu dummada dummada adam plazanın arasında başlıyor dolaşmaya. Bunu kaybetmemek lazım. Aynen. Yani bu gelenek mesela hala bize o inancımızla yaşadığımız toplumun geçmişi arasında irtibat kurdurmaya devam ediyor. O davul çalsın çalmaya devam etmeli yani. Kesinlikle. Veya işte Mahyalar yine bize ait bizim Osmanlı'nın geleneklerinden biri. Bunlar işi e, renkli kılıyor tırnak içinde, deyim yerindeyse mecazi anlamda söylüyorum. Çocuklarımıza da Ramazan'ı anlatırken işte mahyasıyla, davuluyla, tekne orucuyla anlatmaya başladığınız zaman onun o küçük hayal yani küçük dünyasında birden bir şekillenmeye cisim bulmaya başlıyor. Kesinlikle. O bir de çok önemsiyorum. Oruç satın alma olayı da var biliyorsunuz. Evet, tabii o da var doğru. <gülüyor> Eğer çocuğa diyorsun bak <gülüyor> bugün oruçlarsan sana bu kadar para Derbi vereceğim, temin. orucunu ben satın alacağım. O çocuk orucu tutuyor. Teşvik amaçlı bunlar tabii. Ne tabi. kadar güzel. Geçenlerde Diyanet TV'de bir program izledim. Osmanlı'yı anlatan güzel böyle hmm. şeyler skeçler yapmışlar. Ee, bir iki tane genç e, yürüyor ama böyle birbirleriyle böyle hani işte böyle arkadaş ortamında hmm. konuşur gibi. Biraz daha böyle ses tonu yüksek ama böyle e, bir, bir, bir anısını anlatıyor tam böyle bir evin önünden geçiyor, evin önünde de iki tane saksı çiçeği, çiçeği var çiçekte sarı. Hmm. Hemen arkadaşı uyarıyor diyor ki burada hasta var diyor hep sesimizi kısmamız tabii, lazım tabii, doğru. Hmm. O kadar hoşuma gitti ki evet, mesela evet, bir tabii. yerden daha geçtiler hmm. aynı şekilde geçiyorlar. Ya işte sesimizi kısalım burada da iki tane saksı koymuş böyle pencerenin hmm. önüne ev ahalisi. İki tane kırmızı çiçek hmm. varsa bu evde gelinlik çağında bir kız vardır. Hmm. Dolayısıyla geçerken çok ses yapmadan hani Harika. Yani çok hassas. Ya tokma kolayları var biliyorsunuz. 2-3 kere takma tabii, sesle vesaire Ecdadın hassasiyeti... Kadın geldi, erkek geldi tabii anlaşılıyor. Tabii tabii onların hassasiyeti yani. bir başkaymış. Farklı bir çağda yaşıyoruz. Evet biraz öyle yani e, hele ki anne babaların yani yetişkinlerin, ebeveynlerin e, çok önemli işlevi var bugün. Çünkü sanal alem dediğimiz ortam yani hepimiz içindeyiz ama çocuklarımızı gerçekle tanıştırırken gerçekle tanıştırmanın yanı sıra inancıyla buluştururken anne babanın kıymeti çok büyük. Yani her şeyi o sanal aleme işte orada burada sörf yapmaya bıraktığınız zaman başka bir dünya örülebiliyor çocuğun zihninde. Ee, sanal ortamda çok aktif ama bakkala gönderip fırına gönderip ekmek al dediğin zaman adını söyleyemeyen çocuklarımız olmaya başladı. Bu çok sıkıntılı bir durum. O yüzden bizim anne babaların çokça vakit ayırarak çocuklarıyla konuşması, konuşması, konuşması lazım, Kesinlikle. çok konuşması lazım, onları anlatması lazım, elinden tutup götürmesi lazım, camiye götürmesi lazım, çarşıya götürmesi lazım, bak burada böyle olur, hayat böyledir, yani, ee, bunları paylaşması lazım yani. Mesela bu çağda biraz da yalnızlık da var, yani insanlar diyor mesela, hocam diyor derdim var, derdimi açacak kimsem yok hı hı. diyor, mesela bazı, buna benzer bir, bir hocamdan işitmiştim, Adana'da kendisi, onun ağzıyla konuşuyorum diyor ki bir hocamızı e, ziyarete gittik. E, Allah dostu evliyalardan ölüm döşeğinde biz ziyaret ederken baktık bir iç, içeri birisi girdi. İşte ben Allah'la konuşuyorum, Allah'la çay içiyorum, hmm. Allah'la simit yiyorum gibi böyle ifadeler kullanıyor. O, hocam orada ya diyor ki hocam ben diyor tanıyorum bunu. Yani aslında böyle bir insan değil. Hmm. Ama herkes bunu meczup gibi görüyor. Sonra hasta da olana geliyor o meczup gibi olan kişi. Kulağına bir şey söylüyor. Ondan sonra tamam tamam diyor çıkıyor gidiyor. Daha da ben hani orada burada hiçbir yerde Allah'la konuşuyorum. Allah'la çay içiyorum hiçbir şey demiyor. Şimdi hmm. bu hocam diyor ki Adana'daki hocam. E, hasta hocasına diyor ki ya hocam siz ne dediniz? Bundan sonra bu arkadaş bu şeyi kesti. Ha. Ya dedi ki bunun derdini anlatacak kimsesi yok. Dinleyen, dinle, hmm. yani dinleyen kimsesi yok. Hmm. Ben onu dinledim. Ben de kulağına dedim ki sen doğru söylüyorsun. Bak ben sana inanıyorum. Bundan sonra böyle bir şey olursa gel bana sadece söyle. Kimseye söyleme. Hmm. Ondan sonra onun, onun o sırtından yükü aldı diyor. Hmm. O meczup gibi görünen kişi artık bu sözlerden vazgeçti. Gibi yani böyle evet. insan insana bir şeyini derdini aşdığı zaman dinlemeli, ona Tabii. merhem olmalı. Bunu, bunu, bunu yoksunluğunu yaşıyoruz evet. sanki. Hem de hayat telaşısı çok hızlı geçiyor, zaman çok hızlı geçiyor. Eskiden Ramazanlarda yani insanlar o hayat telaşısı da olsa iftarda hep birlik olurdu. Tabi biz kalabalık bir aileyiz. O huzur, o maneviyat hiçbir şekilde şu anda evet. olamıyor. Ee, hayat telaşesinden de insanlar işinde gücünde olduğu için e, sofada da da birlik evet. olunmuyor. O zaman evdeki e, her şey hayatı da yansıyor. Kesinlikle. Evet. Yani mahalle iftarları, ne bileyim toplu halde bahsettiği gibi... E, ...Murat Bey'in işte komşuların birbirine gitmesi, gelmesi... ...en azından bir tabak çorba göndermesi, bir şey yapması, paylaşması... Bunlar çok değerli ama artık akıllı binalar, güvenlikli siteler, asansörde karşılaşıp acaba bu, bu bey de mi burada oturuyor diye bakışmalar. Öyle değil. Ben mesela sadece oturduğum apartmanı değil, mahalledeki herkesi tanırdım çocukken. Herkes herkesi tanırdı. İşte bu sadece teyze, o alamca, amca, onun bir tane arabası var, bu işte Bekir abinin kahve ocağı var. Bilirdik yani kimler ne yapar ve ne zaman neye ihtiyaç olursa onlar hep vardı, biz hep vardık. Şimdi dediğim gibi işte acaba beraber mi oturuyoruz? Burada mı? Bu adamı bir tanıyor gibiyim ben ama filan yani bu çok bize yani bize ters bir şey aslında. Temas ederek, dokunarak yaşamış bir toplumuz yani. O bahsettiğin şey mesela sözlü kültür dünyada çok az toplumda bu kadar yaygın ve bu kadar efektiftir. Yani biz naklede naklede gelen şiirlerimiz, türkülerimiz, ağıtlarımız, benkıbelerimiz o kadar çok şeyimiz var ki. E, müktesebat. E şimdi onu nasıl aktaracağız? Ben de anlatacağım, siz dinleyeceksiniz ki tabii. devam etsin bir sonraki kuşağa geçsin. Yani yazılı kültür, ilim o ayrı onu zaten o bahsi o başımızın tacı ama o sözlü kültür, o işte Yunus Emre'yi şiirleri. Denir ki bir tane Yunus Emre yoktu ki 40 tane vardı. Ya. E Tabi yani her tarafta gidim bakınana doluyor. Karaman'da var, Mut'ta var, Bosna'da var. Kabirlerinden bahsediyorum ya. Bu adam nerede yaşadı? Hani Bosna'da 3-4 tane olsa diyeceksiniz ki Bosna'da yaşamış ama acaba o mu bu mu? Şimdi Bosna'da da var, Mersin'de de var, Karamanda da var, Eskişehir'de de var. Hepsi Yunus Emre türbesi. Yani hepsi Yunus Emre çünkü onların. Yani Yunus Emre öyle. Yani Yunus Emre bir aslında hani bir sembol yani. O nedenle. Aynen. Biz o şeyi aktarmamız lazım çocuklarımıza. Bakın bizim böyle bir güzelliğimiz, bir gücümüz var. Yunusumuz var, Pir Sultanımız var, Mevlana'mız var. Var da var yani. Saymakla bitmiyor. Ta bugünlere Onlar kadar bizim gerçekten o damar uzayıp gidiyor tabii. Peki. Ejderattan o kadar bahsettik. Osmanlıda diş kirası vardır. Sizler daha evet, iyiyi bilirsiniz İbrahim abi. Yani Şehir Başkanlığımızın <gülüyor> iki <yüzyili> yıllık eseri. <gülüyor> Harika. Valla çok İl sevindim. Doğan İkili de İslam ilmi halı. Gül Ekin de okuyun istiğfar edersiniz inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Allah razı olsun. Davetinizin Davetin içinde çok teşekkür, teşekkür. Sağ olun. De sağ olun. De çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Size de çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bu akşam da Allah nasip etti. Soframızda muhabbetimizi gerçekleştirdik. Allah nasip ederse yarın akşam iftar sofrasında birbirinden değerli iki konuğumla yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.